Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Büyük Menderes Havzası'nda suyun verimli kullanımı için sürdürülebilir bir model oluşturmak amacıyla WWF Türkiye ve özel bir banka işbirliğiyle yağmur suyu hasadı projesi hayata geçiriliyor. Büyük Menderes Havzası'nda Aydın'ın Haydarlı Köyü'nde 2019 yılı içinde başlatılan ve kuraklıkla mücadelede yağmur suyunun verimli kullanımı amacıyla WWF Türkiye Yağmur suyu hasadı projesi kapsamında bugüne kadar 134 ton yani yaklaşık 7000 damacanaya eşdeğer ya da 4 kişilik bir ailenin yaklaşık 6 aylık su ihtiyacını karşılayacak miktarda yağmur suyu hasadı yapıldı. Ekim 2020'ye kadar 650 ton yağmur suyu hasat edilmesinin hedeflendiği proje kapsamında yaklaşık 200 banka gönüllüsü de tatlı su, su riskleri ve yağmur suyu hasadı konusunda eğitimleri Tamamladı banka günleri Aydın'ın Haydarlı Köyü'nde düzenli aralıklarla sağ çalışması yapmanın yanı sıra yerel halk, ortaokul ve lise öğrencileri ve veliler içinde temiz su kaynaklarının korunmasıyla bireyler tarafından tekrar edilebilir küçük ölçekli önlem ve uygulamalar konusunda eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarına destek vermeye başladı. WWF Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli ise konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede şöyle dedi. Ülkemizdeki 25 akarsu havzasından biri olan Büyük Menderes Havzası'nda 10 yıldan uzun süredir su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı konusunda çalışıyoruz. Tarım ve sanayinin kaynakları daha verimli kullanması ve su ayak izini azaltması için bugüne kadar yaptığımız sektörel bilgilendirme ve dönüşüm çalışmalarının yanı sıra tarımsal ve evsel kullanımdan kaynaklanan su ayak izini azaltmak için gerçekleştirdiğimiz bu proje tekrar edilebilir ve ölçeklenebilir olması nedeniyle bizim için çok kıymetli. Havzadaki diğer çalışmalarımızı tamamlayacak şekilde bölgedeki tüm paydaşları da yanımıza alarak proje sonunda ortaya çıkacak modelin Havza çapında yaygınlaştırılmasına amaçlıyoruz dedi. Tema Vakfı bu yıl Erezyonla Mücadele Haftası'nda toprak ve su konusuna dikkat çekiyor. Toprağın ve suyun yaşamın sürmesi için değerli olan iki varlık olduğuna vurgu yapmış Tema Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç. Toprak ve su yaşamın iki temel kaynağı. Bitkisel üretim ve gıda güvencesi için toprak ve su ile birlikte ikisine de ihtiyaç var. Ancak bu iki doğal varlık uygun koşullarda bir araya gelmediğinde erozyon sorunu ortaya çıkıyor. Yağışla toprağa düşen su eğimli arazilerden hızla akarak toprağa taşıyor. Eğer toprağın yüzeyi ağaç ve bitki örtüsüyle kaplı değilse akan su toprağın en verimli üst kısmını da beraberinde götürüyor. Erezyonla toprağın en verimli kısmı olan üst toprak kaybediliyor. Toprağın verimliliği ve sunduğu hizmetler azalıyor. Zamanla üzerinde bitki tutamaz hale geliyor. Tüm bunlar insanların ve diğer birçok canlının gıda ve su ihtiyacının karşılanması açısından büyük risk oluşturuyor. Toprağı koruyan uygulamalar yağış nedeniyle toprağın taşınmasının yani erezyonun şiddetini azaltıyor. Bu bakımdan suyu düştüğü Toprağı oluştuğu yerde tut diyerek alınması gereken önlemlere dikkat çekiyoruz dedi Tema Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç. Erezyonla mücadele haftasında. Plastik sektörü sonunda düşüşte. Üretimden sonra makine ve teçhizat yatırımlarında da gerileme var. Türkiye dünyada 6. Avrupa'da 2. en büyük üretici ve plastik sanayinde daralma şu anda devam ediyor. Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı raporuna göre plastik sektörü göstergeleri arasında yer alan makine ve teçhizat yatırımları yılın 9 aylık döneminde %34 azaldı. Plastik işleme makineleri üretimi de geçen yıl Ocak-Eylül dönemine kıyasla %18 düştü. Üretim ve satışlardaki düşüşün yılın geri kalanında da devam edileceği tahmin ediliyor. Acaba dünya plastikten çıkıyor mu? Amerika Birleşik Devletleri merkezli hakemli bilim dergisi PNAS'te yayınlanan yeni bir araştırmaya göre 2030 yılında Paris Anlaşması taahhütlerine ulaşılsa dahi deniz seviyesinin yükselmesiyle kıyı bölgelerindeki büyük değişimler devam edecek ve önümüzdeki birkaç yüzyıldaki uyum süreci de bu nedenle zorlaşacak. Tıpkı son süratle giden büyük bir geminin durması için çok fazla zaman gerektiği gibi yükselen deniz seviyelerinin karaya ulaşmasını engellemek için de birkaç yüzyıla ihtiyaç var. Araştırmacılar 2015'te imzalanan Paris Anlaşması kapsamında 2030 yılında ulaşılmasını planlanan taahhütlerin bu yüzyılın sonunda su seviyelerinin 8 santimetreye kadar yükselmesine neden olacağını söylüyor. Araştırmada ayrıca 2015 ile 2030 yılları arasında salınan sera gazlarının 2020 300 yılına kadar okyanus seviyelerini 20 santimetreye kadar yükseltebileceği yer alıyor. Yani önümüzdeki 300 yıl içerisinde çok ilginç. Ancak bu oran hükümetlerin Paris Anlaşması taahhütlerini yerine getirdiği senaryoda geçerli. Eğer taahhütler yerine getirilmezse su seviyelerinde yükseliş çok daha korkutucu rakamlara ulaşabilir. Ayrıca bu senaryoda bütün ülkelerin 2030 yılı itibariyle sera gazı, emisyonlarını da sıfırlayacağı göz önünde bulunduruluyor. Ancak bu umutsuz bir durumdan ziyade şu an alınacak kararların gelecekte çok büyük etkileri olduğunu gözler önüne seriyor. Emisyonları ne kadar hızlı düşürürsek buzulların erimesi ve su seviyelerinin yükselmesi de o kadar yavaşlar. Yani gerçekten artık vaktimiz kalmadı. Onun için iklim krizine karşı ve doğa için hep beraber harekete geçmek ümidiyle esen kalın.